Demokrasi: Millet iradesiyle tecelli eden zillet halleri. Kerem Çağlar. Ömrünü şeytanın boynuzlarında kurduğu salıncakta sallanarak geçirmişçesine milyonlarca dindar insanı demokrasi cenderesine sokup dinin özünden uzaklaştıran bir liderin yönetimindeki şirk sisteminin korunup kullanması artık milli iradenin müşfik kollarına havale edilmiştir. Milli iradenin faili halkın çocukları ve gençlerini laik, batıcı ve karma eğitim sisteminin egemen olduğu okullarda faziletli, şahsiyetli ve İslami değerlere samimiyetle bağlı Müslümanlar olarak yetiştirebileceğini iddia etmek, mevcut şirk düzeninin İslami olduğunu ileri sürmek gibi hilafı hakikattir. Eğitimde Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirmiş olmakla beraber, itikadi sapmaların, fikri karmaşanın ve ahlaki yozlaşmanın yolları da hiç bu kadar açılmamış ve kolaylaştırılmamıştır. Yüksek öğrenimde de durum farklı değildir. Ülkenin dört bir yanında her gün yenileri açılan baraka tipi prefabrik üniversiteler üzerinden çağdaş şirk ideolojilerini, Ateizmi ve dibini bulmuş yozlaşmışlıkları taşıyıp gündemleştiren, birçoğu aynı zamanda gayretli birer propagandist olan öğretim elemanları, söz konusu ifsa hamlelerini büyük ölçüde örgütlü organizasyonlarla icra etmektedirler. Genç kızlara kendilerine mahsus özel mekanlarda ve şartlarda eğitim imkan ve fırsatı sağlamak yerine, onlar, iffet, huzur ve saadet yuvalarından çıkarılıp kampüslerde, sokaklarda ve her türlü tehlikeye açık alanlardaki heva pazarında inanç, ibadet ve ahlak yoksunu birer meta haline dönüştürülmektedirler. Böyle bir netice elde etmeyi amaçlayan planlı, programlı organize çalışma olmadığı kabul edilse dahi, bu tür vahim manzaralar mevcut şartlar gereği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Birkaç yıldızlı otel konforundaki öğrenci yurtları ve Selçuklu mimarisiyle inşa edilmiş modern okul binaları yapmakla mümin bir nesil yetiştirmek birbirinden çok farklı şeylerdir. Müsbet bilimler alanında başarılı olan ve ülkeyi imar etmeye çalışırken tevhid akidesinden mahrumiyet sebebiyle ahiretlerini harap eden nesiller yetiştirmek ancak demokratik bir sistemin muvaffak olabileceği garabet işlerdendir. Bu hikayenin en hüzünlü tarafı ise ağacı kökünden kesen baltanın sapanın kendi cinsinden olmasıdır. Yani halk iradesinin güç ve yetki verdiği demokratik sistem hiçbir planlamasında ve projesinde tevhid dini İslam'ı temel referans olarak almamaktadır. Buna karşın ortaya çıkan halk iradesinin oldukça yüksek katılım oranı ile tecelli etmesi ayrıca düşündürücüdür. 28 Şubat örtülü darbesinin en görünür zulümlerinden birisi olarak dillendirilen, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasına çok büyük tepki gösterenlerin, AK Parti hükümetinin zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarmış olmasına surat ekşitmek şöyle dursun, bir öpüp başlarına koymadıkları kaldı. Bu da aynı çevrelerin tıynetini göstermesi açısından fevkalade çarpıcı bir tablodur. Halk iradesinin tecellisiyle iktidara gelmiş bir hükümet, fakir aileleri minik yavrularını şirk ve nifak yuvası layık okullara göndersinler diye kendilerine her ay cüz'i de olsa nakit para yardımında bulunmaktadır. Böylelikle hem maddi hem de itikadi anlamda mahrumiyet içerisindeki ailelerde yüksek verimli şirk ve nifak tohumları ekilmektedir. Bu sürecin ara sonuçları olarak aile ve toplum hayatındaki tabaka tabaka çürümüşlük de artmaktadır şirk ve nifak da yaygınlaşıp gayet doğal bir şeymiş gibi olağan görülmeye başlanmıştır. Günümüzün en yeni ve en etkili putlarından biri haline gelmeye başlayan sanal alem, sosyal medyanın başta insan fıtratı olmak üzere kişi mahremiyeti, aile bütünlüğü, toplumsal dokuyla itikadi ve fikri mecralarda nedenle yıkıcı olduğu apaçık ortadadır. Hal böyleyken, sınır tanımayan bu potansiyel tehlikeye karşı tamamen korumasız olan yüzbinlerce çocuk ve genci, dolaylı olarak da olsa bu saldırıların hedefi haline getirecek bilgisayarlarla donatmanın bilgi teknolojilerinden istifade etmelerini sağlamak dışında, daha farklı amaçlar, daha farklı amaçlar taşıdığı kanaati ağır basmaktadır. Kadınların fıtri ihtiyaç ve temayüllerine münasip alanlarda ihtisaslaşıp etkin hizmetlerde bulunmaları, aile yapısını ve sosyal dokuyu güçlendirecektir. Bu alandaki çaba ve hizmetlerinin şer'an bir engeli yoktur. Kur'an-ı Kerim'den ve sünnet-i seniyyeden açık manzaralarla, fıtratın hilafına olmak üzere mutlak manada kadın erkek eşitliğiyle de yetinmeyip, kadınlara bazı yönlerden üstünlük sağlayan pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye kavuşturmakla, aileler başta olmak üzere toplumsal hayat adeta dinamitlenmiştir. Bu tasarrufta yine 12 Eylül 2010 referandumunda ortaya çıkan halk iradesiyle mümkün olmuştur. Böylece hududullah tekerrüren bir kez daha ihlal edilmiştir. Şüphesiz ki Allah Sübhanehu ve Teala Halim'dir. Hemen hemen her gün memleketin birçok yerinden insaniyet namına üzücü olan aile dramı haberleri basına yansımaktadır. Boşanmalar, dağılan yuvalar, sahipsiz kalan ve bu bahtsızlıktan da daha kötü olan devlet koruması altına alınan çocuklar. Batı'nın beceriksiz ve çok kötü bir kopyası olan, son 12 yıllık AK Parti iktidarı ile muhafazakar bir kimlik de edinen layık sistemin bahsettiği ekonomik ve sosyal açıdan sınırlı özgürlüğünden taviz vermemek için fıtri ve toplumsal değerleri ayaklarının altına alan ideal kadın modeli, sözüm ona muhafazakar aileler üzerinde de azap bulutları gibi dolaşmaktadır. Bunun kapısı devlet kurumlarında ve eğitim alanındaki başörtüsü yasağının gevşetilmesiyle daha da açılmış oldu. Bu da laik sistemin benzer konularda ortaya koyduğu tipik bir davranış biçimidir. Hakikatte başörtüsü yasağının kaldırıldığına dair yasal bir güvence yoktur. Sistem böylelikle kendisine entegre olabilmiş muhafazakar kitleye ağabey olarak bir güzellikte bulunmuş gibi yapmaktadır. Evet, bugün fert fert milli iradeyi ortaya koyarak şirk sistemini ihya eden, Küfür ve zulümlerini muhtemelen bilinçli ve kasıtlı olmayan bir şekilde başörtüsüyle gizlemekte olan ve halkın hemen hemen her arasında sistemin meşruiyetini büyük ölçüde ihmal ettiren büyük bir muhafazakar kitle vardır. Laik sistemin genetik davranış biçimi şudur. İpin ucunu daima elinde tutar. Konjönktürel olarak bazı dönemlerde yine kendisinin uygun göreceği ölçüde ipi gevşetir ama asla tamamen bırakmaz. Ya da bağlayıcı bir sözleşme yapmaz, yasal bir düzenleme yapmak gibi. Kendisine teveccüh ederek fevç, fevç, iltihak ve intisab eden bu muhafazakar kitleye verilense küçük bir mükafattır. Bu mükafatın bedeli fevkalade pahalıdır. Milli irade tablosunda yer alıp imanına zulüm karıştırmak ne kadar da kötü bir alışveriştir. Her daim ilahi rahmet bulutlarının gölgesinde serinlemeyi, kudret helvasını ve bıldırcın etini bırakıp soğan sarımsağı talim etmeye rıza göstermek suretiyle hayri terkle kötü olana yönelmek, temiz fıtrat sahiplerinin yapabileceği bir iş değildir. Toplumun birçok kesiminde yaşanmakta olan sathi altüst oluşun gün geçtikçe sıklaşması, artması ve yaygınlaşması oldukça üzüntü vericidir. Oldukça üzüntü vericidir. Bununla beraber sebep-sonuç münasebetleri zaviyesinden mütalaa edildiğinde, cezanın da amel cinsinden olduğu hakikatiyle karşılaşacaktır. Allah Sübhanehu ve Teala, insanı, akıl, duygu, muhakeme, itikat ve daha birçok teçhizatla donattığı gibi, onun, insanın kıyamete kadarki düşmanı olan şeytanın, kullarına yaklaşım ve aldatma yollarını açıklamakla kendilerine büyük bir lütufta bulunmuştur. Allah şöyle buyurmaktadır. Allah onu, şeytanı lanetlemiş, o da, yemin ederim ki kullarından belli bir pay edineceğim demiştir. Nisa suresi 118. ayet Şeytanın insandan pay edinmesi hususu yukarıda bahsettiğimiz örneklerle birlikte düşünüldüğünde daha iyi anlaşılacaktır. Safkınlığın en dip halinde bulunan ve kayda değer dahi olmayan bazı satanistlerin haricinde şeytana ibadet ayını yaparak bütün payını ona veren pek kimse yoktur. Maksat da bu değildir. Fakat kişi veya toplum, düşüncesini, emeğini ve nefsini, mesela reyini, şeytani düzenlerin hizmetine takdim edip de şeytani olduğu apaçık belli olan demokrasiyle hayat ve hükmetme alanı bulan sapkın liderlere tabi olup itaat ettiğinde, Yüce Allah'ın emirlerini bırakıp iradesini şeytanın emrine tahsis etmiş olur. Şeytan işte o zaman Rahman'ın kullarından paylanmış olur. Netice bu minvalde olduğunda bu iradenin adına milli denmesinin hakikatte hiçbir karşılığı yoktur. Özellikle kadınlar ittire kaktıra en ön sıralarda boy göstermeye teşvik ve hatta bazı yerlerde icbar edilmektedirler. Bu durumdaki kadınlar, gençler ve yaşlılar vakitlerini, çalışmalarını, yeteneklerini, mallarını ve emeklerini bu yolda sarf etmekle kendilerinden daha fazla pay edilmesi için şeytana bizzat öz nefisleriyle imkan vermekte ve fırsat sunmaktadırlar. Demokrasi gibi muhayyal bir dünya ve bu büyülü dünyayı koruyup devamlılığını sağlayan layık devlet yapısının verdiği özgüvenle, şirkle ve tevhidin dahi eşit görülmeye başlandığı mutlak küfri bir anlayış, genel kabulle geleneksel bir karaktere bürünmektedir. Bir tarafta Müslüman olduğunu söylerken, öte tarafta gayri İslami irtikatların, ideolojilerin müntesibi ve müttebiyi olmak açmazında kavranan insanların sayısı gittikçe artmaktadır. Halkın iradesini önemseyip hürmette kusur etmemek adına üstün bir çaba gösterdiği halde, Hak Teala'nın hududuna yaklaşmakla kalmayıp, bilerek bilmeyerek yönlendirilmek suretiyle Allah'ın sınırlarını ihlal edip haddi aşan insanlar, sinelerini zillete açmış durumdalar. İmanı gözlerinde mukim nice insanın, ismini telaffuz etmekten içtinab ettikleri bir tür materyalizme esir düşmüş gibi, artık tüm planlarını matematiksel işlemler üzerinden hesap etmek, meydanlardan ve sandıklardan çıkan verileri kullanarak, uhrevi çıkarımlarda bulunmaya yönelmek durumuna gelmiş bulunmaktadırlar. Halkın iradesi tecelli ediyor diye demokrasiyle yönetilmeyi ve Yahudi kafası gibi karma karışık hukuk sisteminin hükümleriyle muhakemenin caiz olduğunu beyan eden bir kimsenin aynı zamanda kendisini muvahhid bir Müslüman olarak nitelemesi vereceğimiz örnekteki gibi olacak şey değildir. Bilindiği üzere Hristiyanlar hem tevhidi, hem de teslis, baba, oğul, ruhül kudüs şeklindeki üçlü inanç akadesini kabul ederler. İsa Aleyhisselam'a nazil olan ilk orijinal İncil'de, Allah'tan başka ilah yoktur ve o tek ilahtır ifadesinin açık bir şekilde yer aldığını hiçbir Hristiyan inkar etmez, edemez. Hal böyleyken şu ana dek hiç kimse günümüz Hristiyanlarının teslise inanmakla beraber tevhide de inandıklarını ileri sürerek muahhit olduklarını iddia etmemiştir, edemezdi. Doğru olmadığı halde akla yatkın olup kitlelerin hoşuna giden ve hesabına gelen nice sözler vardır ki, insanlar üzerinde adeta sihir tesiri bırakır. Haklarının savunulması adına kadınların değersizleştirilmesi, gençliğin problemlerinin içinden çıkılamaz hale getirilmiş olması, çoğunlukçu demokratik siyasetin baş ağrısından bütçe açığına kadar her derde deva olduğu mavalı, ticarette gayrişer'i kuralların geçerli kılınması, medeni hukukun fıtrata ve şer'i şerife aykırılık teşkil etmesi, konu başında da değindiğimiz gibi layık, batıcı eğitim tezgahlarından geçirilen yeni neslin vahamet arz eden durumu, adeta suç ve suçlu üreten gayrişer'i hukuk, yargılama ve ceza infaz sistemi, kültür, sanat ve edebiyatta ölçüsüz ahlaksızlığa yol veren sınırsız özgürlük ve destek. Tüm bunların en mühim nedeni olan başta demokrasi olmak üzere sahir-beşeri sistemlerin insanlık için ve ümmet için alternatif bir çözüm yolu olabileceğine inanmak hiç şüphesiz kişinin İslam'ını bozan büyük bir meseledir. Böyle bir inanç ve kanaate sahip kimsenin hali hem tevhide hem de teslise inanan Hristiyan'ın durumuna ne kadar da çok benzemektedir. Her insan İslam fıtratı üzere doğar tevhid akidesine yatkın ve hatta meftun olan fıtratı, körpeliğin iyimserliğiyle şirk unsurlarını haylamaya yöneltmek ne akıl ne de ilim kârıdır. Hakikatte akıbeti mahrumiyet ve zillet olan millet iradesi tecelli ettiğinde çok pahalı. Çok pahalı bir şey hiç umulmadık bir kolaylıkla elde edilmiş gibi yaşanılan sevinç ve bu sevinçle daha da büyüyen ümitler yanlış kulvarlara kanalize edilmiştir. Zan ve bidat üzere saptırıcı önderlere ittiba, zillet ve ebedi hasaretin sebebi olacaktır. Allah subhanehu ve Taala hak ve hidayet üzere kalplerimize ve ayaklarımıza sebat versin. Allah'a ve Resulüne itaatten yüz çevirip iyi niyetle olsa dahi özünde şirk ihtiva eden demokrasi gibi yollarda, başkanlarına ve büyüklerine tabi olan insanlara da Yüce Rabbimizden basiret, izan, hidayet ve esenlik yoluna ulaşmalarını yakın ve kolay kılmasını niyaz ediyoruz. Hiç kuşkusuz yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Hamdimiz ve nimetimiz ancak Allah'adır. Allah'ın salat ve selamı Efendimiz Muhammed'in, temiz ehlibeyt’inin beytinin, saygıdeğer asabının ve yeryüzünün doğusundan batısına tüm Müslümanların üzerine olsun. Bu yazı Tevhid dergisinin 29. sayısında yayınlanmıştır.